589, numaralı konu, Havle bin Kays'ın Hazreti Peygamber'in borcunu ödemesi, evet, Havle bin Kays şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'in, beni i Sa'd kabilesinden bir kişiye bir çuval hurma borcu vardı, bir gün o kişi gelerek alacağını istedi, Hazreti Peygamber de Ensar'dan birisine bu borcu ödemesini emretti, o da bu borcu düşük kaliteli hurmalarla ödemeye kalktı, fakat alacaklı bunu kabul etmedi, o zaman Ensar'dan borcu veren kişi, sen Hazreti Peygamber'in verdiğini ret ediyorsun, diye alacaklıya çıkıştı, alacaklı ise, evet, reddediyorum, çünkü Hazreti Peygamber'in herkesten daha adaletli olması gerekir, dedi, bu olanları duyan Hazreti Peygamber ağlayarak şöyle buyurdular, çok doğru söylüyor, benim herkesten daha adil olmam gerekir, Allah Teala zayıfların hakkının kuvvetlilerden alınamadığı bir milleti iflah etmez, sonra da bana haber göndererek şöyle buyurdular, ey havle, bu adamın borcunu sen ver, çünkü bir alacaklı alacağını alıp sevinçli olarak çıktığında yeryüzündeki canlılar ve denizdeki balıklar bile borcunu veren o kişi için bağışlanma talebinde bulunurlar ve ona dua ederler, gücü yettiği halde borcunu ödemeyip de habire erteleyen kişi için de her gün ve gecede bir günah yazılır.